اللهم اذهب عنا رذائم الشرور وانصرنا من سيئات اعمالنا ميته هله وَالَمِلَةِ اِبْرَٰهِمَا حَن۪يْفَا ve وَنَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah'a sınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşler, övgü ancak Allah'adır. Rabbim onu zat Celal'i gereği gibi övmeyi nasip etsin bizlere. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mahvir etleriz. Nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Bizi yoktan var eder, bize bir hayır yazmışsa Bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Yine bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı şeride gideremezler kardeşler Sayfalar dürülmüş, kalemler de kurmuştur Rabbim gecemizi bereketli kız Rızasına muvafık kız Nurunu, hidayetini, bereketini talep etsin Rabbimizden inşallah Kardeşler, hem kendi nefsim hem de sizler için inşallah bu akşam Rabbimizin isimlerinden Hay ve Kayyum ismi. Selamun Aleyküm. Ve Selam Rahmetullahi ve Berekat. Hoş geldiniz. Rabbim can kolayla dinlemeyi nasip et. İstifade etmeyi nasip et. <Gülüyor> Kardeşler Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle hay ve kayyum ismi ve sıfatı için şöyle zikreder. O diridir. Haydır, kayyumdur. Başka bir ayetinde ise sen asla ölmeyen daima, diri olan Allah'a tevekkül et. Ve onu hamd ile tesbih et. Geçen haftaki dersi hatırlarsınız. Ayetleri dinlerken ve okurken ve peş peşe hadisleri dinlerken şu kaydayı getirmeye çalıştık Bu müfessirlerin, tefsircilerin kaydesidir. Ayetler sıra sıra okunduğu zaman birbirini tefsir ede ede gidiyor kardeşler. Hadisler de peş peşe gelirken de aynı gidiyor. Şimdi burada diyor ki sen ölme ya. Şimdi kardeşler bizim Rabbimiz diri. Peki biz onun diri olduğunun ne kadar farkındayız? Nesim abinin evinde derste olan kardeşler hatırlarlar. Kaf suresini işlemiştik Umre'den yeni geldiğimiz zamanda. Kap süresinde 45-46 ayette müteşekit üç yerde kalbi olan diye bahsediyor Cenab-ı Diri olan, hayat bulan, kalbi olan kişiler ancak bu Kur'an'dan nasip alır diyordu. Burada Allah Azze ve Celle'nin diri olduğunu da kardeşler. Kişinin kalbi ne kadar diri ise o kadar idrak eder, hisseder ve olayın farkında olur. Ölmeyen diri olana tevekkül. Karıştır. Kişinin kalbi ne kadar diri ise tevekkül o kadar kuvvetlidir. Kişinin kalbine kadar diri ise Rabbinin diri olduğunun o kadar şuurundadır. Kişinin kalbine kadar diri ise onun hamdi ve tesbih o kadar çoktur. Zamanında insanlar birbirine diyalog halinde olduklarında ne derler? Allah'a emanet ol. Allah senin olsun. Aslında bu halk dilinde bir sözdür ama biz bunun mahiyetini aslında şöyle bir tefekkür etsek, bir düşünsek biz bunun bazen şuurunda olmadığımız zaman insanlar birbirine ne diyor? Kendine iyi bak. Peki kardeşler bir insanın gücüne kadar ki kendine nasıl iyi baksın? Biz şu anda arkamızı göremiyoruz. Yan tarafı göremiyoruz. Burnumuzun ucunu da göremiyoruz. Kalbimizin atışını duyamıyoruz. Üç organlarımızdaki hareketten haberimiz yok. Beş dakikasına başımıza ne gelecek onu da bilemiyoruz. Ve biz aciz varlıklarız. Gece olunca yatağa girdiğimiz zaman da uyuyoruz. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ki Beşehiriyet'in en hayli insanlar onlar. Kendisinden karşı toptaki heyetler bize... Bilgili insanlarımızı gönderin de Bulunduğumuz beldedeki insanlara Allah'ın dinini anlasın da Onlar İslamiyet'e ersizliklerinde Peygamberimiz 70 tane yakın alim göndermişti Onlar ise bir hila kurup tuzak kurup Onları öldürüp kuyulara doğramış, dökmüşlerdi Ve Peygamberimiz tam 39-40 güne yakın konut yapmıştı Ve her konutunda da şunu söylemişti Bu olayın vuku bulacağını bilseydim bunları göndermezdim Ben geleceği bilseydim Önümde olan şeyi bilseydim hem kendimden hem de sizden birçok eza ve cefayı giderirdim. Peki karışer. Biz birbirimize bağlan diyorsa kendine çok iyi bak. Tamam bu iyi bakmanın kinayesinde Allah'a sığınması, Allah'a yakarması, Allah'a tevekkül etmesi, ondan yardım istemesi, dua ve hacetler varsa burada bir müşkülat yok. Ama burada kendine iyi bak derken, bu kişinin kendine ne kadar gücü yetiyor ki kendine iyi bakabilirsin. Peygamberler dahi bu kelimeyi kullanırken ben bile, Önümde ne olacağını bilmiyorum ki eğer bilseydim kendimden de sizlerden de birçok eza ve cefayı giderdim buyurur. i̇bn Abbas bir hadi i şerifinde şöyle diyor kardeşler. Ey Allah'ım sana teslim oldum. Sana inandım. Ya zaten inanmayan kafirdir bu cümleye ne gerek var? Kardeşler tekrar etmeye ihtiyaç var. Sana dayandım. Sana yöneldim. Ve senin için mücadele ettim. Beni saptırmandan senin izzetle üstünlüğüne sınırım. Çünkü senden başka ilah yoktur. Sen asla ölmeyen ve daima diri olansın. İnsanlar ve cinler ölürler. Karışlar, hay, her yönüyle tam bir hayata sahip olan demektir. İşitme, görme, güçlü ve irade sahibi olmanın yanında diğer zati sıfatları da sahip olan eksiksiz bir hayatın bütün anlamlarında Allah Azze ve Celle karışlar kendisine toplamıştır. Peki biz bunun ne kadar şuurunda ve mahiyetindeyiz? Hayat sahibi olmak, bütün kemal sıfatlara sahip olmayı zorunlu kılar. Bu sıfatlardan herhangi birisine sahip olmamak ise hayat sahibi olmayı güçsüzlüğe ve gerekliliğe götürdüğünden dolayı hayat sahibi olma damalarından birisini alır. İşte Allah-u Teala'nın hayatı en mükemmel ve eksiksiz bir hayat olduğuna göre o bu özelliğinin zıddı olan bütün eksikliklerden ve kusurlardan karışar. Beridir allah Teala. Kayyum yaratıklarını koruyan ve idare eden demektir. Düzenleyen demektir. İşte bu katedenin görüşüdür. O yüzden insanlar karışar. Rabbinin ne kadar diri olduğunun farkındaysa, tabii ki bu diri kalple bağlantılı, işte o vesileyle Rabbine o kadar yakın olmanın, ona tevekkül etmenin, ona dua etmenin ve onu zikretmenin derdine düşer. Hasan-ı Basri ise şöyle der. Kayın iyi ya da kötü, yaptıklarının karşını vermek için her canlının başında duran, onları gözeten, onları koruyan, onları mürekap eden ve yaptıkları işlerde onlara yardım eden, ve her şeyi bilen ve kendinden hiç gizlilik kalmayan Allah'tır İşte i̇bn Abbas diyor ki Hal gücünü kaybetmeyen ve yok olmayan demektir Erhat Tabi ise Kayyum sonu olmayan ve varlığı daimi olan demektir diyor Kayyum Allah'ın kusursuz güç, kuvvet ve üstünlüğüne sahip olduğunu gösterir O yalnız tek başına kayyumdır kardeşler Hiç kimseye de ihtiyacı yoktur O kendi kendine yetendir Ve başkasına da muhtaç olmayandır onun dışında her şey Allah'a muhtaçtır. Her şeyi ayakta tutan ve koruyan yalnız O'dur. Onun desteği olmadan hiçbir canlı, hiçbir beşer ayakta duramaz. Ve varlığını da karıştır, devam ettiremez. Bu her iki isim onun bütün kemal sıfatlarını eksiksiz güç ve kudretine tam müstahane oluşuna delalet eder. O yüzden Allah'tan yardım isteyen sanki bütün isimleriyle Allah'tan yardım istemiştir. O yüzden Şeyhülislam diyor ki, Hay ve Kayyum ismi Allah'ın Esma hüsnasından olduğu ümit edilir. Çünkü kalbinde problem hisseden, kalbinde sıkıntı hisseden, kalbinin ölmeyi yüz tuttuğunu fark eden bir kişi diyor, bu zikri çoğalsın diyor. Ya hayya kayyum bir rahmetke estağiyiz, eslihli şe'ni kullahu vela tekinli ila nefsi tarfete ayin. Manası ise hay, diri. Kayyum, bütün yaratıklarını gözeten, koruyan, muhafaza eden Rabbim. Beni bir göz açıp kapayınca akadaki zaman zarfında bile beni nefsimle baş başa bırakma. Bütün bu söze en i sünnetin, Peygamberlerin Allah'ın bütün kelimelerine sığınmalarını ve bunları da kavimlerine nasihat etmelerindendir. En i sünnet burada geçen Allah'ın kelimelerinin Karışar, Mahluk değil mabut olduğunu zikrediyor. Yaratılmamış Allah'ın bizzat kendi sözü olduğunu zikrediyor. O yüzden melekler şöyle diyorlar Karışar, Mü'min suresi 7. ayette. <gülüyor> Rabbimiz rahmetle ilim bakımından sen her şeyi sarıp kuşattın. Rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. Ayetindeki sözü ise bu anlamdadır. Nasıl ki ilmi her şeyi kuşatıp sarmışsa aynı şekillere karışır. Allah'ın merhameti her şeyi sarmış ve kuşatmıştır. Peki karışır. Kayyum ismini bilmeyi kişiye ne faydası olabilir? Kur Allah'ın bütün fiil ve sıfatlarını kapsayan kayyum ismini tanıdığında her şeyin onun desteğiyle ayakta kaldığına tam manasıyla iman eder. Her canlıyı onun hayatta tuttuğunu ve kuruduğunu görür. Bu defa kendine iyi bak değil Allah'a emanet ol der. Ve yalnız kaldığında da böyle bir sığınada, tevekkülü bir şekilde sığındığı zaman kalbindeki sıkıntılar, korkular, üzüntüler ve endişeler gider. Kendisinin tevekkülü oranında, Allah'ın diri ola, e, diri olduğuna hissi oranında, yakini oranında ve Allah'a yakınlığı ve zikir oranında hayat ve necat bulur. Ve o kötü duygulardan, korkulardan ve endişelerden, vehimlerden kurtulur. Yalnız olmasına rağmen o Rabbi ile beraberdir. O'nun hayatta tuttuğunu ve koruduğunu görür. allah Teala'nın bütün varlıkların ancak O'nunla var olabildiklerini, varlıklarını devam ettirebildiklerini, O'nun her şeyi düzenip idare ettiğini, kimini üstün tutup kimini de alçalttığına yakın bir şekilde Allah'ın gücüne iman eder. Ve kendi çalışmasının, kendi gayretinin ve kendi mücadelesinin, kendi başarısının ancak ancak Allah'ın iradesiyle ve izniyle olabileceğine iman eder. Ve çırpınmalarından önce, önce Allah'tan yardım ister. O yüzden Peygamber Misal'sının bir hadislerinde Subhanallah Ayakkabınızın tasmasını dahi diyor Tasmacıya götürmeden önce Allah'a dua edin Şimdi Allah takdir etmezse O tasmacı onu yapamaz O yüzden mümin bir işe yönelmeden önce Mesela tarladan örnek verecek olursak daha iyi anlaşılır Tarım işine uğraşan tarlayı Nadasa bırakmadan önce Tarlayı ekip biçmeden önce Tohumu oraya atmadan önce Önce bereketli hayırlı ürün Ve o işi yaparken Allah'tan başarı ister Ve o ekini ekerken de besmele çeker ve o işin sonunda da Rabbinden yardım ister ve Allah'a tevekkül eder. İşte bunun sonucunda da bütün bu işlemlerin Allah'ın iradesiyle tam manasıyla gerçekleştiğine iman ettiğinden dolayı Allahu izleyen de onlar için diyor ki ey Resulü tarlayı eken mahsulünü tam sabahleyin almak için geceden kendi plan kuran bir insan diyor. Sabahin tarlaya gittiğinde diyor. Tarlaya bir, biz erkenden bir rüzgar göndeririz diyor. O tarla diyor, bir anda hebe an mansur olmuştur. Yani tarla bir anda kel olmuştur. Rüzgar oradaki bütün ürünü götürmüştür. Ama olayın en başından tabu merhaleye kadar Allah'ın iradesiyle bu işlerin tecelli ettiğine yakinen iman eden bir insan inna lillahi ve inna ilahi raciun'' der. Mülk Allah'ın. Biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Allah'ın iradesinin dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Ve veren de Allah'tır der, allan da Allah'tır. Ve burada da kesinlikle benim için bir imtihan var der ve sabreder kardeşler. Ama bunun dışındaki insan ise kendi kazancıyla, kendi çabalamasıyla, kendi uğraştığıyla çabalandığından dolayı benim günahım neydi ki benim başıma geldi der. Şu anda benim emeğimin karşılığını kim verecek diye isyana, fitneye düşer. Ama yakin bir şekilde olayı en baştan en sona kadar takip eden bir insan bu duayı yaptığında şuna da iman eder ki alan Allah'tır ama daha güzelini vermeye de kadirdir. Ve bunda da apaçık bir imtihan vardır. O yüzden ayetin devamında buyurur ki Allah Azzele'le Ey Resulüm, işte bu olayın sonucunda böyle bir olayla karşı karşıya kişi kalırsa sabreden kullarımı cennetle müjdele Ve birçok ayetlere baktığımız zaman da karışır. Subhanallah. Sabır diyor ancak ihlas erbabının işidir. Birazdan inşallah ihlası biraz açıklayacağız. Kolumuz bağlantılı. Ve ihlas sahiplerinin dışındakilerine bu sabır olayı çok zor geliyor diyor. Yani insan kardeşler, karşılaşacağı olaylarda kibre düşmesi ve kibirden kurtulması, reya düşmesi ve riyadan kurtulması, kendi malı var, karşıdaki insanların malı yok. Kendini böbürlenmesi, üstün görmesi, durumu iyi olmayan insanlara hakir görmesi ise kardeşler, Gücü kendi gücüyle kazanıp elde ettiğinden dolayı Karşıdaki insanların da elinde güç olmadığı için Kendi çabalamadığı için, başaramadığı için, uğraşamadığı için Hakir görmesinden dolayı Bu meseleyi ne yakalayabilir ne de aşabilir kardeşler Ama Burada da dediği gibi Hay ve kayır Allah'ın izni olmadan kardeşler daldaki yaprak oynamıyor Beşeriyetteki bütün canlı ve varlıklar Allah'ın ilmi, irade ve izniyle hareket ediyor Onun kudreti olmadan, onun gücü olmadan hiç kimse kimseye fayda veya zarar veremiyor. İşte bunu yakın bir şekilde iman eden bir kul, kendisine ne kadar güç olursa olsun, o gücünden dolayı güçlü olanı üstün görmez, şakir görmez ve ona üstünlük de taslamaz. Ancak o gücün kendisine Allah tarafından verildiğini bilir. Bir alında almaya da gücü yeteceğine tam manasıyla kalbi mutmain'dir. Ancak o malın kendisine bir imtihandan dolayı ve güçsüzlere de onlara üstünlük taslamak değil, ancak onlara merhamet etmek, şefkat etmek, ve paylaşmak için bunu verildiğini bilir. O yüzden Allah Celle hükümdarlar için aynısını zikreder. Biz bu malı size insanlara üstünlük taslayasınız diye deyip aksine elinizin altındaki insanları gözetesiniz, merhamet edesiniz diye verdik. Çünkü Allah verdiği gibi karışar. Bir anda almaya da kadirdir. Verirken kim mana olabildi bize bu güçleri, bu nimetleri? Hiç kimse. Alırken de karışar. Hiç kimsenin buna gücü yetmiyor. Kainatı bu şekilde görmek ve anlamak ancak Ariflerin elde ettiği bir iştir. İşte Arif bu meseleyi anladığı zaman İhlası yakaladığı zaman Hadislere ve ayetlere bakın kardeşler İblis ile Allah Hazretleri arasında Bir dizi konuşma geçer. Senin dostları yolun üzerinde duracağım. Onları sağından solundan önünden arkasından sokulacağım. Ve onların çoğunu şükreder bulamayacaksın. İhlası kullarıma zarar veremez. Bu bütün amellerde aynıdır. Şamildir. Ve Allah buyuruyor ki İhlası kullarıma zarar veremez. Peki bu ihlas nasıl bir şeydir kardeşler? Bak bunun ilimle pek alakası yok. Yani kişinin çok az ilmi de olabilir. Ama bir şey yakalamıştır. Nedir o yakaladığı şey? Evrende Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmuyor. Allah dilediğini yükseltiyor, dilediğini alçaltıyor. Dilediğini az ediyor, dilediğini zell ediyor. Dilediğini kendisine yakın ediyor, dilediğini uzaklaştırıyor. Dilediğini zengin ediyor, dilediğini fakir ediyor. O zaman bütün güç ve kudret Allah'ın iradesi elinde, ise Tasaffurun, pek o zaman kulların kullara yaltaklanması nedendir kardeşler? Yaranmaya çalışması nedendir kardeşler. Hatta ve hatta bırakın dünyalık nimetlerde bunu elde etmek için çabalamayı, Allah'ın dinini bile yaşarken, kendi amellerini bile sırf karşındaki insandan dünyalık elde etmek için kullanmadaki hikmet nedendir kardeşler. İşte bu, Allah'tan uzak oluşunun ve Allah'ın gücüne karşı yakınlığı zayıf oluşunun, Allah'ın tasarrufunun, Allah'ın bu yeryüzündeki, evrendeki bütün nimete ve nebatete karşı haşa medet beklediği kul değil de Allah'tan bekleme yerine o karşılık ve çıkar bekledik kulda tasarruf olduğunu zannettiğinden dolayı kardeşler. Dünyalığı kullanmayı bırakın Allah'ın dinini dahi kullanır kardeşler. O yüzden Allah'a bu gibi işler kişiler için diyor ki Allah'ın ayetlerini satanları mahşer günü Allah yüzüne bakmayacak. Onları temizlemeyecek ve onları arıtmayacak kardeşler. Varlıkların Allah'tan başka Rabbinin olması mümkün değildir. O yüzden kardeşler bu tevhid iki bölüme giriyor. Birinci zikredimiz Rububiye tevhidine giriyordu. Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam ve bunun gibi peygamberler o kavimdeki insanların yaratma sıfatında o kavimdeki insanların Allah'a ortak koştuklarından dolayı Hz. İbrahim öyle demişti. Allah Celle'nin ne kadar hoşuna gitmiş ki Kur'an-ı Kerim'de Nemrut için apşup kaldı diye hitap ediyor. Subhanallah. Nemrut, Hz. İbrahim'in karşısında iki tane insanı çağırttırıyor. Bir tanesini öldürüyor, bir tanesi de rızıklandırıyor, gönderiyor bak diyor senin benim Rabbim öldürür diriltti diyorsun bak ben bir tanesini diyor, öldürdüm bir tanesine bak diyor azat ettim diyor rızıklandırdım gönderdim bakınız İbrahim Aleyhisselam ne diyor subhanallah benim Rabbim diyor güneşi doğudan doldurur batıdan batır hadi sen de tersine çevirsene Allah Azze ne kadar hoşnut olmuş ki subhanallah tabi bizim bunu aklımız ermez kısır akıl bunu çekmez kafir diyor apışıp kaldı diyor subhanallah apışıp kaldı öyle ya sen de şunu tersine çevirsene Bakın kardeşler, o dönemdeki insanların yaratma sıfatında, yani bu evrendeki bütün tasarrufun Allah'ın elinde olmayla beraber Nemrut olsun, diğerleri olsun Hz. Musa da Firavun diyordu. Haşa kendisini Rab'lık ve İlah'lık katif ediyordu. Ama genel bu taraftaki peygamberlere onlar ise uluhiyet tevhidinde okuamdaki insanların müşkilatı ve problemi olduğu için onlar yaratan Allah'tır diyorlardı. Kur'an-ı Kerim'e bakın Mu'minus Resiz 84'ten 89'a kadar aynı gelir. Onlara sorsan sizi kim yarattı Allah'tır derler. Öğleden diri diriden ölüyü kim çıkarıyor? Allah derler. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah derler. Ama onlar nerede şükrediyorlardı? Amellerinde. Ama Hz. Musa'nın, Hz. İbrahim'in zamanındaki insanlar ise Allah'ın bu kainattaki nimetleri yaratırken tasarrufunun olduğunu inanıyorlardı. O yüzden karışır. Bütün evreni yaratan Allah'tır. Buna Rubi'ye tevhidi deniyor. Şimdi ben burada kalkıp da çok ayrıntılı şeyleri gibi kafanızı karıştırmayacağım. Bizim anlamamız gereken, Biriki harcımızda kalmamız gereken, özet olarak nedir? Şu evrendeki sonradan var olan Allah Azze ve Celle'nin dışındaki her şey Allah Azze ve Celle'nin rububiyet tevhidine giriyor. Rububiyet evdine nedir? Bütün her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Bütün her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Avrupa'da bir hadis ehli bir sohbet yapıyor, ruhüye tevhidini anlatıyor. Sohbet bittikten sonra cemaatten bir tanesi çıkıyor diyor ki Ama hocam diyor sen iyi güzel anlattın da ibadet edelim kulluk edelim de Ben şimdi namaz kılarsam beni iş yerinden atarlar Peki çolu çocuğun ne yerine içer aleyküm. Bu aleyküm var mı? Selam. Bakın karışır İlim elif uluhiyet tevhidini bırakıyor Rububiyet tevhidine dönüyor Daha diyor rızık veren Allah'tır Burada müşkülatı varmış bu insanın Burayı anlayabildik mi karışır Kainattaki her şey Allah'ın tasarrufunda Eğer biz bunu idrak edersek artık kulların karşısında ezik durmak yerine dik durma başlar. Gerçek güç sahibinin karşısında ezik durmaya başlarız. Ve başından geçen bir olayı anlatayım. Daha önceden dua çınarıda çalışıyordum, tam karşında da can yeri vardı. Ve buradaki insanlar da kardeşler, tam cuma saat Cuma'ya gitmiyorlar, patron ve yardımcısıydı. Son model iki tane arabalı insanları geldi, tam ezana yakın. Patron ve yardımcısı dükkandan süratli bir şekilde kapıya çıktı. Bu zengin insanların arabaları bir tanesi kırmızı, diğer de farklı bir şeydi. Çok kaliteli, cicili bicili bir arabaydı. Ve bu patron ve yarısı kapıların kapısını açtılar. Adamın yanında, yani o arabadan çıkacakların yanında karıştı. Rukiye kapanlar. Evet Rukiye kapanlar, canlı canlı. Hoş geldiniz çektiler. Arada fazla mesafe yok, sesler bile geliyor. Ve bunları buyur içeri çektiler. Cumadan çıktım baktım, oradaki insanlara önlerinde el pençe durmuşlar, hizmet ediyorlar. Koştura koştura. Patron ve yarısı. Sonra durdum, düşünmeye başladım. Subhanallah. Rezzak kim kardeşler? Allah. Rezzak olan Allah'a ve Celle'nin rezzak sıfatını unutan bir insan, Allah'a eğilmiyorsa rıkı olarak, kıyam olarak, dua olarak, zikir olarak, tevekkül olarak, sığınma olarak, dayanma olarak, güvenme olarak, umma olarak, yalvarıp ve yakarma olarak, bunu Allah'tan bilmiyorsa, başka bir merciye bunu sarfiyat olarak harcamıyor mu? kesinlikle harcıyor. Siz bu gözlemlemeyle çevrenize bakın. Allah'a kulluktan iştinap eden kulların, Allah'ın elinden, Allah'ın katından geldiğine, yakinen iman etmeyen kullara bakın. Muhakkak bunu beşeriyetten bir yerlerde zannediyorlar. Ve onu nereden zannediyorlarsa oraya yaltaklandıklarını, oraya ezilip düzüküldüklerini, o idarecilerin ortama girdikleri zaman ayağa kalkıp saygı duruşuna geçtiklerini, eğer beni işten atarsa ben açlıktan ölürüm, çoluğu çocuğum ne yer diye. Halklarının belki cehennem korkuduğundan daha çok çırpındığını gözlemleyebilirsiniz kardeşler. Subhanallah. Bakınız, Cuma suresi 9. ayette Rabbimiz buyuruyor ki, Nida beyan olunca alışverişi bırak. Yani Allah'ın zikri davet olunca. Ve Allah'ı zikretmeye koş. Bu Allah'ın katli apaçık bir emri. Cuma suresi 9. ayet. Demek ki Cuma günü çalışma varmış. birler diyorlar hani böyle bir ortam olursa Cuma günü demek ki çalışmak yok. Cuma günü çalışma var. Allah azizcıyla Cuma günü sabahleyen kalk çalıştır. Ama Allah'a çağrı olunca alışverişi bırak. Bilirseniz bu yeryüzündekilerden daha gayrıdır o çağrı icabet etmeniz. Ve icabet ettikten sonra da yeryüzüne yayın rızkınızı ayrı. Şimdi bir insan Rabbinin elinde rızkı olduğuna tam manasıyla kanaat getirmese uykusunu, kıyamını Secdesini Allah'a atfetmezse kardeşler, Allah o kadar yücedir, Allah o kadar büyüktür. Geçen derste hatırlayın. Bir tek ilaha kulluk etmekten iştinap edenler şimdi kulluk kapsamına karışır. Çok şey giriyor. Bir tanesi neydi? Rezzak Allah'tır. Dua yalnız ona yapılır. Yardım yalnız ondan istenilir. Sıkıntılarımızı ancak o giderir. O ancak bizi aziz eder. Sıkıntıları bizden kaldırır. Refah bir hayatı ulaştırır. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam duasını öyle diyor. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Acıktığım zaman beni doyuran odur. Sıkıntıya düştüğüm zaman yardım umduğum da odur. Bakınız Hazreti Musa Medyenden Firavun'un şiğerinden kaçarken Kıptı sonra Subhanallah. Kendisine kitap bir peygamber. Subhanallah. Arkadaşlar bakın. Ya Rabbi diyor. Senin indireceğin her hayla muhtacım. Karnım aç. Yiyeceğim yok. Yiyeceğim yok. Barnağım yok. Ve senden inecek ya Rabbi her hayra muhtaçım. Bir peygamber bunu söyleyebiliyor kardeşler. Hakikaten Hz. Musa'nın karnı aç, yiyeceği yok, giyeceği yok ve barnağı yok. İşte Allah-u onun duasını kabul ediyor. Şuayb Aleyhisselam'a rast geliyor. Allah-u onun himayesinde kalıp çalışmasını muradıyor ve kızlarından bir de kendisine ne yapıyor? Nasip ediyor. Bakınız bayanların iffetine. Yolda babalarına giderken Şuayb Aleyhisselam'ın iki tane kızı var. Rüzgar kahvuruyor kızlarından bir tanesinin eteğine yapışıyor. Hz. Musa diyor ki kızlara arkama geçin diyor. Arkama geçin, bana arkadan yolu siz tarif edin. Subhanallah. Subhanallah. Ve kızlardan bir tanesi o utana utana, çekine çekine, haya ede de gelip de babam ücretle seni tutmayı istiyor dediğinde Allah Azze ve Celle hadis elli bu konuda öyle bir bapaşmış ki iffetini korumaya çalışan, hayat imsali olanı Allah Peygamber'e nasip ediyor. Bir peygamber olmasına rağmen Hazreti Musa ise subhanallah. Bir göz zünasından sakınmanın derdinde. Yani bir an nefsine vesvese geliyor. Çünkü rüzgar vuruyor tekrar kadını bacağına yapışıyor. Kadın arkaya atıyor. Ya sağa bakayım sola bakayım gözümü koruyayım. Hayır koruyamıyorsun arkadaş. Peygamber bu peygamber. Önünde bayan varsa korunamazsın Müslüman. Korunamazsın. Rabbim bizi korusun. Arkaya atıyor kadın. Yusuf Aleyhisselam ne diyordu arkadaşlar? Allah'ım hapis benim için daha hayırlı. O nasıl bir lezzeti yakalamıştı ki? Nasıl bir tadı tatmıştı ki? Rabbi ile arasındaki ülfeti nasıl hissetmişti ki? Diri olan Rabbi ve ondan inecek lütuftan ve onun katındaki makamdan, mahrum olmaktan o kadar korkmuştu ki dünyalık insanların nezdinde hapse atılmak kötü bir şeydir değil mi? Ama Allah katında hapse düşmeyeyim de kalme sıkıntı düşüp de masiyetler uğramayayım da geçen dersi atılan, pazar dersinde olan kardeşler bilirler. Günah nasıldı günah? Ayette ne buyuruyor cenab bak, Subhanallah. Onlar günah işledikleri zaman göğe çıkıyormuş gibi onlar İşte hapishane bu kardeşim. Biz cesedimizi hapislerden kurtarmak için dünyada elimizden gelen bütün vesileleri gözetiyoruz ekonomimizi rahatlatmak için. Peki kalbimizi hapishaneden nasıl ve ne zaman kurtaracağız kardeşler? Esas hapis nedir? Esas hapisten kurtuluş nedir biliyor musunuz kardeşler? Günahtan arınmak, temizlenmek. İşte Hz. Musa bir an bile olsa Şuaib Aleyhisselam'ı kızlarını arkaya atıyor. Yusuf aleyhisselam ya Rabbi hapis benim için daha hayırlıdır. Yani ben sadi bir konum. Benim makamım çok iyidir. Veya şu ortamda bile sabredeyim, sebat edeyim. Şu ortamı bile düzelteyim. İşte ortamı ele geçireyim ondan sonra bu günahın için ederim. ve şu hayırları yapayım onu Hayır. O an yapılması gereken amel o. Ve onu yapıyor kardeşler. İşte Allah'a Celle önce bunları burada bu gibi küçük zannettiğimiz şeylerle ölçüyor. Bazen bizim nazarımızda bazı şeyler çok küçük gelebilir. Bakınız bizden önceki kalmlerden bir tanesi Allah imtihan ediyor. Bizim nazarımıza ne olabilir ki? Çok basit. Ama Allah'ın dinde büyük. Karışır. Kalp nerede masiyete düşüyor musunuz? Hz. Davud Aleyhisselam'ın kavmi. Subhanallah. Canut'un şerinden korunmak için dua ediyorlar Allah'a. Allah bize bir hükümdar gönder. Bu hükümdar geldiğinde biz ona itaat ederiz. Peygamber diyor ki Davud Aleyhisselam. Bir hükümdar Allah size gönderirse, ona ver ver. Onun ona itaat edip verdiğiniz sürede duracak mısınız? Neden durmayalım ki? Mallarımız, mülklerimiz yağma edildi. Kadınlarımız esir aldı. Çocuklarımız esir oldu. Neden yardım etmeyelim ki? Ama tam tersi oluyor. Subhanallah. Gelen hükümler bir tek şark koşuyor. Savaşa giderken ileride önümüzde bir nehir çıkacak. Bu Allah'ın bir hükmüdür. Nehirden su içmeyin. Haşa. Yani Allah bu hükmü neden? Yani nehirden su içmeyin diye hükmetti. Haşa haşa Allah cimri mi kardeşler? Haşa ve Allah'ın mülkünden mi oradaki su içtiklerini azaracak? Peki buradaki hikmet ne yani? Sadece burada karışacak ne var biliyor musunuz? Bir itaat isyan meselesi var. Önceki ümmetlerde bu vardı. Yani orada belki bizim aklı, melekelerimize veya mantık düşüncemize belki bizden istenen şeyin orada ne olduğunu bile biz idrak edemezdik. Ama Allah göre orada bir emir nehi olayı vardı. İtaat isyan meselesi vardı. Nehire yaklaşıyorlar. Subhanallah. Nefistlerine de yenik düşüyorlar. demiyorlar suya saldırıp suyu içiyorlar Karışlar itaat etmeyip suyu içenlerin kalplerine korku düşüyor bakın bir günah arkadan başa günah çekiyor ne korkusu düşüyor? ölüm korkusu kardeşler ölüm daha sonra diyorlar ki Allah korkusu gidiyor yerine ölüm korkusu geliyor Kafirin korkusu giriyor kalbi Cebarıp sahibi cebbar olan mütekkebir olan alemlerin Allah'tan kalpteki korku çıkıyor o korkulu yerine ne giriyor biliyor musunuz? düşman toplumun korkusu giriyor kardeşler Bizde korku denen bir meziyet olmasa Allah şundan korkun bundan korkmayın demez. Hasrekel ben rammi ederim. onun zaten adaletine de yakışmaz. Ufacık bir kaç yudum biraz fazla su içmeleri kalplerine korku düşürüyor arkadaşlar. Ve bugün bizim canlılıkla savaşmaya gücümüz yok diyorlar. Bir anda katleri dönüyor. Bir anda bir emre karşı gelmek. Ama sabredenler diyorlar ki Allah bize yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve az bir topluluk arkadaşlar büyük bir topluğa galip geliyor ve hadislerini bunu tefsir ederken diyor ki sizin nazarında basit gördüğünüz çok küçük şey arkadan daha büyük günahları işlemeye daha daha büyük masiyetlerin içine düşmeye hatta öyle bir içine düşmeye başladıktan sonra bu zaman kurtuluş ararsınız da bulamazsınız buna şu örneği verirsek daha iyi anlarsınız bir fidan ektiniz o fidanı bilmiyorum tarım işle uğraşanlar daha iyi anlar. o fidanın toprağın altındaki kılcar damalları belli bir zaman toprağın bağrında kök tutmaya başlar toprağa yayılmaya başlar onun süresi geçtikten sonra ona araba getirip diş getirip sökmen lazım. Kökünden çıkartmak istiyorsanız, Erken çıkarırsan da çıkarabilirsin kök tutmadan. Ama aradan uzun süre geçtikten sonra o toprağın altına o kökler işlemişse karışlar, sen onu sökemediğin gibi bazı günahlar da kalbin içindeki damarlara, iliklere, kemiklere işlemişse, sen onunla hışkıra hışkıra ağlamak müstesna Müslüman sökmen çok zor. Ayet-i Kerime'de de Rabbimizin buyurduğu gibi, kim bir günah kazanır da diyor onu çepeçevre kuşatırsa. Zaman zaman kardeşlerimizden duyabiliyoruz. Şu günahtan kurtulamıyorum. Şu günahtan çıkamıyorum. Şu günah beni içine almış. Bakın şu ayete subhanallah. Kim bir günah kazanır diyor. Ve o günah onu onu çepeçevre kuşatırsa. İşte onun gideceği yer cehennem ehli yaranıdır. Ve müfessir i̇bn Kesir bu Bakara suresinin ayeti karıştırıyor. Şöyle tefsir ediyor. Koca bir kazan düşünün. Kazanın içinde su var. Küçücük küçücük odun parçaları gözünüzün önünde hayal edin. Bir tane küçücük bir odun parçası o kazanın içindeki suyu ısıtır mı ısıtmaz. Ama binlerce milyarlarca sektirlenince o küçük odun parçaları bir anda toplanırsa o kazanı da yakar adamı da yakar. İşte müfessir tefsiden geliyor ki sizin nazarınızda küçücük gördüğünüz o günahları küçük zannedersiniz ama onlar bir araya gelince var ya tencereyi ısıttığı gibi sizin ateşte yanmanıza kadar ısınmanıza kadar götürür arkadaşlar. O yüzden i̇bn Abbas'ın da dediği gibi, mümin diyor, küçücük günahını diyor koca koca kayaların altında kalmış gibi görür. Çünkü onun o küçücük günahı kalbindeki huşusunu zedelemiştir, kendiniz zedelemiştir, ihlasını zedelemiştir, huşusunu zedelemiştir, imanınız zedelemiştir, Allah sevgisini zedelemiştir, Allah korkusunu zedelemiştir, Allah'a tevekkül etme duygusunu zedelemiştir. O'na muhabbet besleme, O'na dua etme, O'na sığınma, O'na davranma, O'na güvenme, ha? O'na yakın olma, O'nu zikretme, O'nu anma, sopert otanlama gelme duygu, istek, arzu, hevesini, Rabbi ile beraber murakabe duygusunu zedelemiştir. Salih amel işleme, nafil amelere yapma duygusunu zedelemiştir. O yüzden İmam-ı Şafi diyor ki, bir şehvetle göz zinası benim 40 gece gece namazımı götürdü. Kardeşler, herkesin derecesine göredir musibet. Bir insan gece namazı kılmıyorsa, oh yırttım demesin. sabah namazından Allah götürür. He, sabah namazı onun için çok önemli değilse, öyle bir derdi yoksa, sabah namazına kalkıyorsa kardeşler, cemaat sohbetinden götürür. Ya cemaat sohbeti gibi bir derdi yoksa kardeşim, iki tane Müslümanla bir araya gelmekten alıkoydurur Allahuteala. Yani Rabbine yakınan hangi ameli ise Allahuteala orada onu yakalar. Ve oradan Allahuteala onda ne yapar? İntikamallığı, karışır. Çünkü Allah azze ve celle kardeşler, çok kıskanmışlar. Peki bütün bizi bu düşü sıkıntıya düşüren meseleler neydi? Rububiyet tevidini yakin bir şekilde, ihlası bir şekilde anlayamamamız. Şu anda biz buraya toplamamızdaki maksat ne? Allah'ı sevmek, ondan korkmak, ona yakın olmak, derecemizin yükselmesi, ona muhabbetimizin artması. Peki bizden bunları alıkoyan ne kardeşler? Dünya değil mi? Peki değer mi kardeşler? Her şey Allah'ın elindeyse, her şey onun gücü yetiyorsa, dilediğini aziz dilediğini zelidiyorsa yakinen de buna iman etmişsek peki bu çırpınma niye kardeşler? Bu kuşturma niye? Bu kuşturma niye? O yüzden Hazreti Musa'nın sayfalarında öyle geliyor. Ebuzer nasihat istediğinde Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, İsa Hazreti İsa'nın ha Ebuzer nasihat istiyor. Radiyallahu anh. Hayat sahabede geçer. Allah Resulü e her soruyu soruya cevap veriyor. Kadere inandığı halde diyor Allah Resulü nasihat istediğinde kendini yorana şaşarım diyor. Başka nasihat istediğinde de buzer diyor. Tedbir gibi aklı yoktur diyor. Peki ya Allah'ın Resulü tedbir nedir? <gülüyor> Biz tedbirimizi hep dünyalık kullanıyoruz. Kış gelmeden tabi odun kömür şimdi kaldıralım. Artık doğal gaz çıktı ya banalar başladı. Onun öncelikli hazırlığını yapmak. Yaz gelmeden hazırlığını yapmak. Dünyalık ekonomi durumlarımızı önceden hazırlamak. Kiraydı, elektrik suydu. Peki kardeşler tedbir sadece bu mu? Tedbir sadece bu mu kardeşler? Ya kabir hayatı ya mahşer hayatı. Bunlar gelecek kardeş. Bunlar gelecek. Ya hesap? <gülüyor> Rabbimiz aramızdaki münasebet. Peki uluviye tevzid nedir kardeşler? Rubviye tevzidini yakın bir şekilde anlayan bir kul. Uluviye tevzid ise sevgi olarak bütün muhabbetin en üstünde Allah'ı sevmek. Korku olarak bütün korkuların en üstünde Allah'tan korkmak. Tevekkül olarak kullara değil Allah'a güvenmek. Allah'a bağlanmak. Allah'a dayanmak. İşte kardeşler bunlar da Uluviyet tevhidinin sınıflarının içine giriyor. Allah korusun bunlardan bir tanesine eğer şirkete düşersek Allah-u Teala'nın bize bildirir 99 isim var. Neden Allah'ın ismini sık sık işlemeye çalışıyoruz? 98 isminde tevhidi yakalarsak ya bir tane isminde şirkete düşersek bizim halimiz ne olur kardeşler? Bakınız Allah-u Teala buyuruyor. Ey Resulüm sen bile şirk koşarsan Hakka suresinde geliyor. Senin hayat namarlarını keseriz. allah Alem bir muradı 47. hayat olması lazım. Seni hayat damarlarını keseriz. Alemlerde seni elimizden kimse kurtaramaz. Sen bile Rabbine şirk koşarsan. Haşa bekella. Rabbimiz peygamberin şirk koşup koşmayacağını bilmiyor mu? Ben şirk çocuğuyum. Ben de peygamber çocuğuyum. Adem'in çocukları değil miyiz? Adem de topraktan değil mi? Yani herhangi bir ritme makam bizim derecemizi Allah katındaki gelecek musibeti mi engelleyecek? Makam, mevki, peygamber çocuğu olmak, şirk çocuğu olmak mı? Hayır. Peki esas kurtaran neydi kardeşler? Tevhid ve tevhid. O yüzden İbrahim suresi 27. ayetlerimizde Rabbimiz ki, kim tevhide tam sapasağlam tutulmuşsa, bağlanmışsa Allah ve Resulüne muhabbeti en yüksek butaya çıkmışsa işte onun dünyadaki hali sapasağlam bir kurpa tutulmuştur. Kim de bunun dışındakilere bağlanmışsa tutulmuşsa tevekkülünü paraya mı? Makama mı? Mevkiye mi? Gençliğine mi? Kuvvetine mi? Yoksa alemlerin Rabbine mi? Hangisine kardeşler? hangisine? O yüzden eğer biz rubbiyet tevhidinde Allah'ın sıfatları hakkında bir bölümde bir şirke düşerse kardeşler gittik. Gittik kardeşler. Allah korusun. İşte biz o yüzden Allah Resulatü Selam bakıyoruz 23 sene tebliğine kardeşler. 13 sene Allah'ın isimleri, sıfatları ve Allah'a ait olan sıfatları beşeriyetler almak konularına ve konularına gelmiştir kardeşler. Varlıkların Allah'tan başka Rabbinin olması mümkün olmadığı gibi onların Allah'tan başka ilahının olması da mümkün değildir. Bütün bu istekler ona gelip son bulur. Bütün bu dilekler yalnız ondan istenir kardeşler. O gerçekten mülk sahibidir. Hiçbir şeye de muhtaç değildir kardeşler. Bütün mülk de kardeşlerin ancak onun elindedir. Çok enteresan bir varlıktır insanoğlu. Kendisini yoktan var eden gücü tanıma tenezzülünde bile bulunmaz. Bir genç evlenmeye yöneldiği zaman evleneceği şansı eğer seviyorsa onlarla bir hayat kurmak istiyorsa onun adını, soyadını, memleketini yaşını, kardeşlerini oturduğu yeri neleri seviyor, neleri sevmiyor öğrenir genelde bu nişanlarda, nikahlarda bulunmuşsunuzdur, şu anda meşhur olmuş damada da kıza da sorarlar gelin adayımızın kızlık soyadına eğer o da damat bilmiyorsa var ya hapı yuttu İstedi kadar oradan sonra desin ki ona seni seviyorum. Valla tutmaz. Niye? Sen beni sevseydin gerçekten soyadımı bilmeyi beynine kaydeder ve değer verir. Şu ana siz sevdiğiniz bir arkadaşınızın ismini bilemezseniz ve ikinci tür bir ara gelip de hatırlamazsanız ona ne kadar ona değer verdiğinizi ispatlamaya çalışabilirsiniz ki? Peki kardeşler, bir insan bir insan hayatını kuracaksa neleri seviyorsa neleri sevmiyorsa bunu öğrenmesi gerekiyorsa hayatı ikame etmek için Peki kardeşler, Kardeşler biz Rabbimizi ne kadar Kardeşler biz Rabbimizi ne kadar tanıyoruz? Ben ne kadar tanıyoruz'un yanında da ne kadar tanımak istiyoruz? Rabbimiz olan ürfetimiz ve dostumuzu ne kadar bilgi sahibiyiz? Dedik ya, insan alemlerin Rabbini bırakır da her şeye gücü yeten olduğunu bırakır da kendisi gibi bir damla sudan yaratılan ve kendisi gibi muhtaç olan kula güvenmeye, dayanmaya ona bağlanmaya çalışır. Şu anda önceki toplumumuzdaki sözlerde bile geçer bunlar. Aleykümselam. Hangi dala elimi attıysam o dal kırıldı, kime dostum dediysem düşman kesildi. Bu kelimeyi sarf eden insanlara bakın hayatlarında yaşamış o kadar tecrübe sarf ederler. Ve tecrübeleri hayatında aynı yerden bir daha iki kere ısılmayayım diye murakata yapan insanlar bunu da fark ederler. Hangi dala elimi attıysam o dal kırıldı, Kime dostum dediysen düşman kesildi. Bir insan bir insanda 10 sene, 15 sene, 20 sene arkadaşlık yapar. Çok iyi gider. Kanki halk diliyle, bu zamandaki dinden söylüyor. Kemik gibi olur. Ama en sıkıntı anında onu yüz çevirir. Ne oldu arkadaşlık 20 sene? Gitti. 15-20 senelik evlilikler. Eş birinin diğerini bir aldasın, bir ahanesin ve bir iftihar orasın ve bir istediğini yapmasın bitti. Bir insana 20 senelik arkadaşlık kuruyorsun. 20 sene hiç kavga etmiyorsun. 20 sene sonra çok ağır bir imtihan yaşıyorsun ondan. Ondan sonra 20 senelik dostu şahsı unutuyor. O kavgaya patlıyor ve 10 sene o sene de kimse kim duyuyor sana? Bu nasıl bir insanoğlu? Ve bu insanoğlu insanla Allah'a bıraktığı nasıl bağlanıyor? Yakalamamı istediğim yeri bilmiyorum yakalayabiliyor musunuz? İnsanoğlu bir damla sudan yaratana yaratılana bağlanıyor da hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'a Yüz çeviriyor. Aziz ve celil eden, yükselten ve alçaltan makam ve mevki veren o kendisi gibi damla gelenden bekliyor. Bu nasıl bir hezeyan? Bu nasıl bir alçaklık? Bu nasıl bir düşük bir seriyan? Hani bu neye benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir ülkede, o ülkenin en yüksek makamda olan bir başbakanı, cumhurbaşkanı veya bir şehirde bir vali veya bir beldede bir kaymakam düşünün. Bu şahıs ihtiyacı için en yetkiliye sözü geçene değil de gidecek kendisi gibi en düşük seviyedeki insanın kapısına o da kaymakamın kapısındayken ondan yardım isteyecek ondan bekleyecek bu anlatına olan ondan daha aşağı arkadaşlar o yüzden aziz ve celana Allah Allah'ı bırakıp da kalbinde kalbe kullardan bekleyen kullarına karşı Allah'tan kadaklanıyor kardeşler biz dilde Allah'tan istiyoruz dilde Allah'a güveniyoruz dilde Allah'a sığınıyoruz Dilde Allah'a yalvarıyoruz. Kalbimizde bize bu dünyalıkları kimin verdiğini zannediyoruz. Allah aşkına herkes kendi nefsini yoklasın. Tevekkülümüz kime? Güç kimin elinde? Kalben biz bu gücü nereye verdik? İşte bu da karışır. Urhu yeteviri. Allah azze ve celle kullarının zalim olduğunu bildiği için, nankör olduğunu bildiği için dünya hayatında kullarını ihtiyaçlı bir şekilde yaratmış. Muhtaç bir şekilde yaratmış. Öyle ya şu anda bu dünya hayatında kullar dünyalıklara muhtaç olmasaydı Allah'ı kim hatırlardı? Şu anda Allah'ın dışında kullar bir de birbirlerine de muhtaçlar. Yani bir insan tek başına yarımdır, bir eşe ihtiyacı var. Tek başına bütün meslekleri öğrenme imkanı yok. Dünyadaki işlev olarak bütün gereksinim olan meslekleri öğrenme, ihtiyacını giderecek bütün işleri öğrenme gücüne sahip değil. O yüzden Allah Azze Celle hem kurulun nankörlüğü hem de dünyadaki imtihan sanmı, hem de adaletinden dolayı bütün kulları birbirine muhtaç etmiş. Bütün kullar dünyada birbirine muhtaç. Bu bütün kulların muhtaçının yanında bütün kullar da alemlerin Rabbine muhtaç. Bütün kullar alemlere muhtaç olma beraber kulların kalbinde de alemlerin Rabbine muhabbet yerine alemlerin Rabbinden korkma yerine kullara bağlanma, kullara güvenme, kullara dayanma, kullara sığınma, kullardan medet bekleme, onların yanında bir şeref, bir makam arama duygusu var arkadaşlar. O yüzden ayet-i kerbette buyurduğu gibi siz onların yanında bir makam, bir mevki, bir şeref mi arıyorsunuz? Ayet Bilmiyor musunuz? Bütün bakam, bütün mevki, bütün şeref, izzet Allah'ındır. Resulündür ve sonradan müminlerindir. Öyle ya kardeşler, bakın sahabilere, peygamber zamandaki sahabeler, Hazreti Tebekül olsun, Hazreti Ömer olsun ve seçkin sahabeler, onlar ekonomi durumları iyi oldukları halde, şu gelirsem verirsem sonra bunu dönelim daha iyi olur. Özür diliyorum ben de doğuruyum ama vereceğim örnek bununla alakalı. Vatandaş doğrudan gelir, doğuda görmemiştir, burada batırları bile sollar ya, Modada, giyimde, eğlencede, gezmede parayı bulur ya, hani sonradan görme yavrudan dönme. Bunu bir iyi yakalarsak şu da vereceğim örneği inşallah daha yanmayacağız. Sonradan görme gavurdan dönme. Şimdi adam orada görmemiştir. Burada görünce de birden açılmıştır. Kardeşler Subhanallah peki ya Allah Azze ve Celle'nin bizim katımızda, bizim yanımızdaki durumunu bir düşün. Yani herkes, her canlı, bütün nebadat Allah'ın yanında kardeşler hiçbir güç ifade etmezken, peki bütün kullara ne oluyor da kullara gönül veriyor. Kalbinde onlara sevgi besliyor da alemlerin Rabbine olan kalbindeki güvenme, dayanma, umma ve tevekkül gücünü bırakıyor kardeşler. Bu neden oluyor biliyor musunuz kardeşler? Gücü Allah'ın elinde kalben olduğuna yakın bir iman etmedi bize. İnsan neye muhtaçsa ve o muhtaç olduğu şeyi kimden gideriyorsa, bakınız Şeyhülislam Hulusi bu urlayı Bakınız Şeyhülistan bu olay ne güzel şekilde dile getiriyor kardeşler. İnsanların elindekine göz dikersen esir olursun. Biraz açalım. İnsanların elindekine göz dikersen esir olursun. İnsan nasıl esir oluyormuş? İnsanların gözü, elindekine göz... göz dikmek, muhtaç olmak, ihtiyacını karşılamak. Hı. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanı insana secde ettirecek olsaydı üzerindeki hakkından dolayı kadını kocasına secde ettirirdim. Yani onun rızkını karşılıyor ya. O yüzden secde olayı var. Peki kardeşler bize bu nimetler nereden geliyor? Eğer biz yakın bir şekilde bize gelen bu bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini yakın bir şekilde iman etmişsek eğer bu muhabbetimiz bu seviyede mi kalması gerekir? Hani yakınıyoruz ya huşuyla namaz kılamıyorum. Kur'an derslerine gidemiyorum. Sohbetlerden lezzet alamıyorum. Peki kardeşler bir arkadaşın sana durmadan iyilik yaptığını, her sıkıntı anda seninle beraber olduğunu, senin derne derman olduğunu, bir arkadaşın da sana durmadan kötülük yaptığını düşün. O kötülük yapanın muhabbeti nasıl olur? Sana en dar anında, en yakın olan öz kardeşlerin dayı sahip çıkmazken, o misman sana sahip çıkıyor. Tam telefonu açıyor, hastalık anında, sağlık anında, sıkıntı anında hep yetişiyor, sana sahip çıkıyor. Ona muhabbeti nasıl olur kardeşim? Bakınız Allah Resulü bu olayı nasıl dile getiriyor kardeşler. Hediyeler sevgi sevgiyi artırır. Bakınız kardeşler, dünya metana karşı, dünya malına karşı Allah nasıl bir duygu koymuş insanlara? Mala olan sevgisine rağmen Allah yolunda infak edenler. Kardeşler, bizim aklımız nerede biliyor musun? Muhtaç olduğumuz dünyalıkların yanında. Kalbimiz orada. İşte Allah'a bunu ezel-i ilmiyle çok iyi bildiği için, ezel-i ilmiyle Rabbimiz bunu çok iyi bildiği için, biz rızkın nereden geldiğine yakın bir şekilde iman etmişsek, işte ibadeti doğru yapıyoruz. Evet ibadet. İbadet neydi? Allah'a zikrettim, vasıflar kulluğun içine giriyordu. Sevgi, korku, sığınma, dayanma, güvenme, umma, tevekkül. Bunların hepsi kulluk kapsamına ve yalnız da yalnız uluğuyet, tevhid dediğimiz Allah'a ait olan sıfatların içine giriyordu. Peygamber biz bunları nereye sarfiyat olarak harcıyoruz? Rızkın kimden geldiğine inanıyorsak oraya harcıyoruz. Bilmiyorum nasıl anlaşılıyor. O yüzden, bakınız, geçen derslerde zikrettik. Karun Allah'tan mal veriyor, mülk veriyor. Bizden önceki peygamberlerin havarilerini gönderiyor o peygamberler. Fakirlerin malını, hakkı var burada. Buradan zekat ver dediklerinde bana bunu Allah vermedi diyor. Ben bunu kendi gücümden kazandım. Bakınız Meryem, Zekeriya Aleyhisselam yanına girdiğinde yaz ayında kış, kış ayında yaz yiyeceği var kardeşler. Ey Meryem bunlar nereden dediğinde ne diyor kardeşler? Bunlar Allah'ın katından. O dilediğini nihayetsiz rızıklandırır. İşte buna yakın bir şekilde iman eden bir kulun, kardeşler, kalbinde dünya sevgisi olmaz. Rızkının azalması, çalması onu etkilemez. İşte şu Hadis suresi 23. ayeti tam yaşar. Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı böbürlenmemeniz, şimarmamanız, kibirlenmemeniz ve o nimetler elinizden aldığınız zaman da üzülmemeniz için Allah size böyle bildirdi. Peki kardeşler, kaçınız bunlar kaderimiz? <gülüyor> kaçımız bunu açtık? Kaçımız bunun farkındayız kardeşler? Bakınız Allah Azze ve Celle kullarına karşı kullarının zanına göre nasıl muamele ediyor kardeşler. Üç tane insan sohbet ortamına geliyor. Bir tanesi tam sohbet ortamına geliyor. Tam geliyor hatibin önünde duruyor. Can kulağa sohbeti dönüyor. Allah'ın cemalini yüzünü ona çeviriyor. Evet Allah kullarının zanına göre muamele ediyor. Zikir ortamı katıldı İkinci kul ise geliyor Karabalık ortamdan, hatim bulunduğu gözde ortamdan hay ediyor Bir kenar bir yere sıkışıyor, oradan sohbet ediniyor. Allah da diyor, ondan hayedini diyor. Subhanallah. Üçüncü kul ise kardeşler, subhanallah. Allah'ın kulü. Geliyor sohbet ortamında, zikir ortamında olduğunu görüyor. Çekiye gidiyor. Allah da ondan içeriye gidiyor. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Allah Resulü sallallahu kayım ismini bu müfessir almış. Allah Resulü şu rivayetini almış. Şu kısa zikretimiz hadis şeriften yola çıkarak Allah adı ve kullarının bir sohbet ortamındaki adabı, davranışı, hal ve hareketini bir tane örnek veriliyor burada. Biz bunu fazla uzatmayacağız. zamanı çok fazla almak istemiyoruz. Hafta sonuna doğru gidiyor. Yorgunluk var. Bir amelden dolayı Allah tola kulunun zannına göre hareket ettiğini müfessir yakalamış ve bizim de yakalamamızı istiyor. Peyi harişar, Ya bütün amellerimiz namazdaki duruşumuz her kardeşlerim. 24 saatimiz, bakınız kardeşler, En'am suresi 162. ayetinde Rabbimiz ne buyurdu? Ey Resulüm de ki benim namazım, orucum, kurbanım, haccım, sayr amellerim, hayatım ve ölümüm, yalnız ve yalnız Allah içindir. Kardeşler biz, 24 saatimizin, bir gün içerisinde 24 saatimizin, kaç saatini Allah'a satıp, kaç saatini Allah'ın iradesi, izni ve peygamberin sünnetine göre gerçekleştirebiliyoruz kaç saatini kurtarabiliyoruz o günümüzü. Her günün kaç saatini sünnete göre yaşayabiliyoruz? Sabah kalkarken duamızı okuyabiliyor muyuz? Ben bugün gelirken Allah'ın da unutmazsam o niyetle geldim. Karışlar. Bu derslerin özeti bizi Allah sevgisine, Allah korkusuna mahşere hazırlıyor. Çünkü burası imtihan mı? Allah Celle Zaria Suresi 56. ayetinde de buyurduğu gibi: "Vemâ halaktu'l cinne ve'l ins'e illâ yaratılışımızın esas kayası Allah'a kulluk. Ve bu kulluğu da yalnız Allah'a sarf etmek. Eğer biz bu kulluğu Allah'a sarf etmezsek az önce örnek verdiğim gibi kullara sarf etmeye başlarız. Adam gidip cumada rızkı Allah'tan bekleyeceğine, Allah'ın önde rükkuya secdeye kapanacağına, <gülüyor> insandan önder rükkuya kapanıyor. Çünkü rızkın oradan geldiğini zannediyor. Peki karıştır. Kaçımız? patrondan gelmediğine yakinen iman ettik rızkımızın. İş yerinden, mesleğimizden, Bilgimizden, tecrübemizden kaçımız bunu açtık? Kaçımız. O yüzden durup kendi nefsimizde hakikaten tefekkür etmemiz gerekiyor. Karışır. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle de korkmaz sıfatı yukarıtır. Allah Azze korkmaz. Bu çünkü acizliktir. Allah Azze ve Celle acizlikte münezzehtir. Çünkü biz Allahu Ekber dediğimiz zaman en büyük Allah diyoruz. Ama Allah'a saygıdır. Allah hayal ediyor. Peki hangi kulunu hayal ediyor? Subhanallah. Kul günah işliyor. Gafrete düşüyor. Boşluğa düşüyor. Adam oluyor. Çirkin günah işliyor. Mesela İsra Suresi 16. ayet kelimesinde kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki hakikaten zina o kadar çirkin bir şeydir. Ayetin devamı da aynı öyle geliyor. Ya tekrabuz zina diyor. Ya zina yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır diyor. Çirkin bir şeydir diyor allah Teala. Çok çirkin bir şeydir. Kul gafrete düşebilir. ...internetten olabilir, televizyon olabilir... ...pis bir gazetinde olabilir... ...yolda giderken olabilir... ...bir an boşluğuna gelebilir... ...ama Hamaset zihni yerine döndü... ...aklı başına geldi... ...ya namaz saati girdi... ...ya Rabbini hatırlatan bir şeyle karşılaştı... ...Rabbinin huzuruna gidecek... ...ama az önce kalbine bir pislik bulaştı... ...kalp batıla meyretti... ...haramı arzuladı... <gülüyor> ...haramı arzulamadan önce... ...harama düşmeden önceki kalp hali eğer karıştı... ...diri ise... İşte o diri olmanın vasfını zikredeceğim yine bu akşam. Kareşler, yeni kardeşler için biraz daha geriden alacağım. Hüsnü Müslüm dediğimiz dua kitapçığı var. Ta peygamberimizin hayatından günümüze kadar ve kıyamete kadar da böyle devam edecek. O zikir ve dualarımızı kardeşler yaparsak <gülüyor> Allah sevgisi yeşertir kalpten. Allah korkusunu yeşertir. Allah'a tevekkülü yeşertir. Allah'a güvenmeyi yeşertir. Allah'a sığınmayı yeşertir. Rızkının bereketlenmesine, işlerinin rast gitmesine, duanın kabul olmasına, günahlarının af olmasına, yüzünün nurlanmasına, kalbinin kuvvet bulmasına, nefsinin şerrinden korunmana, işlerinin hal olmasına ve seni cemaat ortamına itmeye vesile olur. Çünkü bir insan tenhada Rabbini zikrederse kardeşlerim, Allah ona kalabalık ortamda zikir ortamını atar. Zikirin öyle bir bereketi vardır ki kardeşler, zikir nedir biliyor musunuz? Allah'ı almak. O yüzden Rabbimiz Aras suresinde buyuruyor ki Rabbini an gafillerden olma. Bir insan Allah'ı eğer anmıyorsa demek ki Allah'la beraber olmak istemiyor. Bir insan Allah'ı anmıyorsa demek ki Allah'ı sevmek istemiyor. Bir insan Allah'ı anmıyorsa demek ki Allah'tan korkmak istemiyor. Eğer bir insan Allah'ı anmıyorsa demek ki ibadet etmek istemiyor. İşte o yüzden Allah Azze Celle bizlere bunları kuvvetlendirmemiz için şu anda hadis ehli alimler bunları küçük küçük kitapçıklara ceplere girecek şekilde ayarlamışlar. Hasta buradan bir tanesini de gösterebilir miyiz? Açıkta mı, kapalı mı? Kardeşlerim hacmi küçük ama mahiyeti çok büyük. Al önce zikretin ya, ulhuye tevhid, urbuye Bunu okursanız, kardeşler Allahuteala Rabb'dir. Rabb'in manası ne biliyor musunuz? Terbiye edici demek. İşte bu zikir ve dualar kardeşler bizi terbiye ediyor. Nasıl terbiye ediyor? yavaş yavaş Allah'a karşı sevgimiz, muhabbetimiz, amellerimizdeki düzenlemiz, günahlarımızdaki azalmamız yavaş yavaş artıyor kardeşler. Yavaş yavaş. Ama biz bu zikirleri, duaları bırakırsak kardeşler, şeytan bırakmıyor kardeşler. Şeytan bizimle uğraşmayı bırakmıyor. Bu zikir ve duaları bırakmanın anlamı, manası neye geliyor? Demek ki ben Allah'ın benim için yazmış olduğu Kur'an sünnet eczanesindeki reçeteye ihtiyaç duymuyorum. Hani hastaneye gittik, hastane bizim Tahlil yaptı, hastalarımıza doktor tespit etti, ilacı verdi, biz ilacı kullanmıyoruz. O zaman hastalığa niye gittik? Hastalığa niye gittik? İşte karışarım, reçete bu. Kur'an sünnet eczanesinden reçete bu. Eğer biz bunu hayatımıza geçirirsek, adam doktora gidiyor, sigara içen birisi, sigara içenler haklarını helal etsinler, konumuz sigarayı bırakın şeyi değil, Konumuz alakalı olduğu için. Doktor midesinin filmini çekiyor, duman kaplamış. Doktor bir de korkutuyor, abartıyor. Bak diyor sigara devam edersen, mideni üçte alacağız. Şöyle olacağım, böyle hocam. Adam dünyadan öbür tarafa gitmemek için altı ay ömrün kalır, şöyle bir Dünya korkusundan dolayı adam sigarayı bırakıyor kardeşler. Ölüm korkusu için. Hey kardeşler, bize Allah korkusu ne zaman galebe çalacak, cehennem korkusu ne zaman galebe çalacak günahları terk edersin. Adam doktora, yok doktora teriz yapacaksın, kızartma yemeyeceksin. Kafaya bir şey takmayacağım. Şunu yapacağım, bunu yapmayacağım. Adam doktoru dinle ya Doktor orkanda eğil oldu. Braşı olduğu için ve sağlığı için onu ilgili. Peki kardeşler biz, Peygamberimizin nasihatına, öğretisine ve uyarısına ne kadar ciddi bir şekilde kulak veriyoruz. Ne kadar? Zikir yapmamak demek, ben Allah'a dua etmeden de şeytanı yenebilirim demektir. Allah'a sığınmamak ne demek biliyor musun? Haşa Allah sen bana yardım etmeden de ben bu nesinden baş edebilirim demektir. Zikir yapmamak, dua etmemek, ona sığınmamak, ona tevekkül etmemek ne demektir biliyor musun? Ben Allah'tan yardım gelmeden de aklımla, bilgimle, becerimle dünyalık işlerimi yolda götürebilirim demektir. O yüzden kardeşlerim, kendi gayretinle bir şeylere muvaffak olan insanlara dikkat edin çok kibirlidir. O yüzden Allah Azze ve Celle onlar için bakın bu vastidaki insanlar çok Kur'an'a nezik eder. Ey Adem oğlu ki önceki insanlar boyu çok uzunmuş. 30 lira. 60 lira. Yani şu telefon direkleri var ya, aynı onlar gibiymiş. Şimdi bu zaman bu İmamet Muhammed hem yaşır az hem boyu kısa ama kibir çok. Kibir o için. Ey adam oğlu büyü Allah Sen boyca dağlara bile uğraşamazsın. Neyine güveniyorsun? Subhanallah. Ama insan oğlu nereden bu kibire düşüyor kardeşim? Kendi gücüyle başardığını zannetinden dolayı. Nerede acze yese ümüsüye düşüyor kardeşim? Allah'tan gafil olduğundan, Allah'ı unuttuğundan ve Allah'tan da kendisini unutup, unutturup şeytan ona göndermenden dolayı. Görüyor musunuz? İki tarafı da tehlikeli. Peki kurtuluş nerede? Kurtuluş nerede biliyor musun kardeş? Sana gelen bütün iyilikler Allah'tan. Şura suresi 30. ayet. Sana gelen bütün kötülükler elinin kazandığı. Bir iyilik bulduysan Rabbine hamd et. O Allah'ın sana bir ikramı, lütfu. Allah Teala sana nasip etti onu. Bir şeyi başardın. Hem dünyalık hem ahiretlik. Hayya, hayır, salih amel hem de dünyalık bir kazanç. Allah sana yardım etmeseydi onu başaramazdın ki. Allah sana kolaylık vermeseydi ona muvaffak olamazdın ki. Sonra elde edemezdin Müslüman. Sen kendi gücün onu elde etmedi. Bu yakin bir şekilde o senin kalbine girerse Allah senden kibri alır, gururu alır, benliği alır. Mük süresi var Kur'an-ı Kerim'de bilirsiniz. Manasını Yedi kat göğü tabaka tabaka yoktan var eden Allah'ın şu an ne yücedir buyuruyor. Daha ilk ayet. Gözünü çevir şöyle bir bak diyor. Gökte bir çatlak görecek misin diyor. Gözünü ikinci defa daha çevir bak diyor. O gözün yorulacak diyor allah Teala. Bak Allah-u Teala bize ne kadar yakın. Allah'ın yarattığı şeylere bakarken bizim gözümüz aciz kalıyor, yoruluyor. Boş kalırsanız böyle yaz aylarında güzel havalarda böyle Piknik ortamlarında ve yüksek binalarda şöyle uzanın şöyle bir gökyüzüne bir semavata bakın kardeşler. Aciziyetinizi hissedersiniz. Şu semavatı Allah'a da direksiz tutuyor. Kardeşlerim Allah azze ve celle'nin büyüklüğü, yüceliği, kudreti ve azameti. Melekler bile subhanallah. Nahu suresi 49 ve 50. ayetlerde buyuruyor ki Rabbimiz göklerde ve yerde bütün canlar ve melekler hiç kibirlermeden Allah'a secde ederler emrulundu her şey yapar ve titir korkarlar. Neden? Çünkü Allah, onlar Allah'ın gücünün farkındalardır kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kürsünün tefsirinde İbni Kesir'de geçiyor. Allah'ın bütün yarattığı evreni şöyle bir sahra düşünün kardeşlerim o sahrada bir yüzük halkası gibi bir şey düşünün. Allah'ın bütün yarattıkları yedi kat gök yedi kat yer ve bütün içindekiler o yüzük halkası kadar. Sahra ise Allah'ın arşı kardeşler Ve Allah arş'ta. Allah her şeyden yüce Her şeyden büyük Ey insan sen ise Allah'ın Gücü, yüceliği, azameti Kudreti karşısında hiç bile değilsin Hiç Ama kendi nesimliği içinde kardeşler Biz günah işlerken çok cesur olduğumuzu Zannediyoruz ve bu cesareti nereden alıyoruz Kardeşler Özür diliyorum ama Bu cesaret değil bu aptallık yani bir insan günahı açtığında günahın sonunu düşünmezse, istiğfar getirmese, Rabbine sığınmazsa, ondan mahfiret dilemezse, bunun sonunu düşünmezse, miskal kadar günahında, miskal kadar siyahında hesaba çekileceğini düşünmese ve o azametli büyük cebarı olan Rabbin huzurunda, anadan rüyana, sünnetsiz, tek başına hesaba çekileceğini düşünmezse, işte bu kardeşler nedir biliyor musunuz? allah Teala'nın buyurduğu, verdiğimiz aklı kullanmayanları azap edeceğiz. Bu budur kardeşler. Ama insanın üç günlük dünya hayatında her şey önemser her şeyi ciddiye alır her ve menfaatini gözetir çıkar menfaat neresi oraya balıklama dalar nereden çıkar menfaat kesirse oradan uzaklaşır 3 günlük dünya ve mideyi rahat ettirmek için ama kardeşler tamam dünyanın her şeyini yiyoruz içiyoruz da yedikten sonra burada ne oluyor kardeşler ne oluyor ben söylemiyorum varın gerisini sürüdüşün bunu idrak edecek hamasa zihniyetimizde var biz buradan aşağı indiriyoruz da buradan ne oluyor kardeşler kim ihtiyaçtan sonra tuvalette durur? Dünya işte o tuvalet kardeşler. Peki Rahman'ın rızasını o tuvalete değişmeye değer mi kardeşler? Değer mi? Eğer dünya güzel olsaydı Allah'tan o tuvalet kokusunu bize tattırmazdı. Buramızda silik, bok, çiş, taşıttırmazdı. Çünkü cennette bunlar yok kardeşler. Dünyada bunlar var. Dünyada neler var biliyor musunuz kardeşler? En sevdiğiniz insanlardan eza verici laflar. İhanete uğramak, iftira uğramak, kıskançlığa, hasete, fesata, nüfaka uğramak. Dünyada... Hastalık dünyada, ölüm dünyada, kazalar, belalar, musibetler dünyada. En sevdiğiniz insanlardan en büyük kötülükler dünyada. İnsan kime borç para verir? En sevdiğine. Kime sırrını anlatır? En çok güvendiğine. Para geri tepince, sır ortalığa ifşa şey olunca ne der? Acılar çok büyük olur ya. İnsan sevmediğine borç para, güvenmediğine borç para, değer vermediği insanın sırrını anlatır mı? Bunlar hepsi dünyada. Peki bunlar bizim başında niye geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Niye ölüm var, niye ıhtiyarlık var, niye her taraftan böyle ısırılıyoruz? Allahuteala her taraftan bize dünyaya dalmayalım, dünyaya bağlanmayalım. Bizim bu dünyaki esas yaratış kayımız Allah'a kulluktur. Şu intihar sanmıdır, günümüz öldü, hiçbir beşer günü geri getiremez. Dün bizim değil artık. Şu anda saatimiz ona 25 var. Saat 9 bizim değil artık, 9 gitti. Dokuzda bir günah işlediysek, bir hata yaptıysak ancak onu telafi etme, istifa etme imkanımız var. Yarın da bizim değil kardeşler. Yarın da bizim değil. Hiçbir beşerin yarına çıkacak diye bir garantisi yok. Peki bizim ne var biliyor musunuz kardeşler? Şu anı Allah'a satmak. Şu an. Ebedi hayatımızı kazanmak için şu anımızı Allah'a satmak var. Şu anı değerlendirmek var. Zaten zaman andır kardeşler. An. Çünkü bizim bir dakika öncesi öldü. Bir dakika sonrasında garantimiz yok an şu an dini ölen yarından garantisi olmayan bir kum dünyayı sanki ebedi gibi zannediyor da ortada ebedi bir cennet hayatı var ebedi bir cehennem hayatı var mahşere kadar da bir kabir hayatı var bunların hiçbirini hesaba katmıyor da o anlık zamanı ebedi zannediyor hepsine o anlık zaman için şehvetine, hevasına, nefsine <gülüyor> feda ediyor Allah Azze ve Celle bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'den ne buyuruyor biliyor musunuz? Vay lakum. Türk etsini Yazıklar olsun diyor. Ne kötü bir alışveriş yaptılar. Dünya hayatını satın almak için ebediyi sattılar. Ya ben satmadım ki. Peki ne yaptın sen? Eğer dünyayı yaşarken, dünyayı kazanmak için, dünyalık ibadetlerinden taviz verdiyse, muzu soyar gibi kabuğunu, imanında amellerinden de soyduysan, işte sen dünyayı kazanmak için ebediyi sattın demektir Müslüman. Allah Resulü dünyalıkla ahirettik iki işle karşı karşıya kalınca ahiretlik oranı tecrüllerdi. Ezan okunuyor. Ya şu işi de yapayım. Ya biraz sonra giderim, biraz sonra giderim, biraz sonra giderim. İşte şeytan. Karışlar bizi hayırdan alıkoyan şeytan. O yüzden Allah Azze ve Celle merhametlerin en merhametsiz olduğu halde kullar ise herkes kendine karşılaşır şöyle bir tefekkür etsin. Siz nefsine, nefsinize uydunuz ama günah işlemiyor musunuz? İşliyorsunuz değil mi? Günahsız kimse yok. Allah-u Celle <gülüyor> ayet-i buyuruyor ki Biz yeryüzünde insanların günahlarından dolayı onları azap edecek olsaydık bir tane canlı bulamazdınız. Bak demek ki hepsi günahkar. Peygamberler dahi zelleden hata işlemişler. Ama onların iyileri bir tövbe edenlerdir. Ve onlar tövbe ettikçe de diyor Allah onları azap edici değildir. Demek ki bütün insanlar günahkar. Bütün insanlar hatalı. Bütün insanlar kusurlu. Kusursuz kim? Aziz ve celil olan Allah. Onlar Allah'ı gereği gibi takhayür edemediler bu ayet-i Biz takhayür edebildik mi? Allah'ın şanına yarış şekilde kulluk yapabiliyor muyuz? Gerçekten kalplerimizdeki bütün sevgilerin, Müslümanın sevgisini koyabildik mi? allah Teala'nın sevdiği kulu sevip buğz ettiğine buğz edebildik mi? Kalplerimize değer verdiğimiz insanların muhabbet olarak değeri dünyanın çıkarlarımızdan dolayı mı? Yoksa dindeki takvası, ilmi ve din, dini yönden o kişiden ispat ettiğimiz orana göre mi? Herkes kendi arkadaşına, kendi dostuna, işinin aşının haricindeki diyalog anlı olan arkadaşına bir dikkat etsin bakalım. Dininizi, imanınızı, seviyesini ölçmek istiyorsanız şu kriterlere bakın kardeşler. Allah'ı ve elçisini her şeyden çok seven, Allah'ın sevdiğini seven, buz ettiğine buz eden Ateşten kaçar gibi günahlardan kaçan imanın tadını tatmıştır. O yüzden kardeşler bütün peygamberler kavimlerine, bütün havariler o kavim insanlarına, ey insanlar Allah'tan korkun, takvalı olun, salih amel işleyin, yarın için azık yapın, dünyadan da nasibinizi alın, ama unutmayın ki dünya hayatı geçidir diye her havari, her uyarıcı kendi kavmine, peygamberlerinin aldığı bilgiyi o asırdaki insanlara bunu nakletmiştir ve aktarmıştır. Neden? Mahşer günü o insanların Allah katında bir mazeretleri kalmasın. Bizim bundan haberimiz yoktu. Ölüm meleği yakısına gelip de yapıştığı zaman Ya Rabbi bana bir bir millet daha ver Ya Rabbi. Ben aslında bunları yapmak istiyordum ama işte şu, şu dünyalıklarım da vardı, şunları da e, yani halledip ondan sonra bunu düşünüyordum. Bana bir kısa süredir Ya Rabbi şu amellerimi tamamlayayım. Eksik amellerimi, şu günahlarımı Ya Rabbi düzelteyim. Demeden önce diyor Cenab-ı Hak. Demeden önce, ölüm meleği ensenize bitmeden önce Rabbinizin size verdiği ömür sermayesini en güzel bir şekilde değerlendirin. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki şey vardı insan kıymetini bilmez. Sağlık ve boş vakit. Bir insan parayı alıp yapsa ne derler kardeşler? <gülüyor> ne derler Rasim? Yeni derler abi. Yeni derler. Adama soruyorsun ne yapıyorsun? Hiç zaman öldürüyoruz. Başın sağ olsun. Ne diyeyim? Başın sağ olsun. Denemesini yapabilirsiniz ha. Sorabilirsiniz. Ne yapıyorsun? Hiç zaman öldürüyorsun. Valla o zamanı her karesine karışırız. Sabah çekileceğiz. O zaman bir de bedava verilmedi. O zaman değil mi bizim ya ebedi hayatımız saadeti, kurtuluşu ya da ebedi hayatın tehlikesidir kardeşler. O yüzden Rabbim bize verdiği akıl nimetini güzel kullanmamızı nasip etsin. Amin. Kıyamet günü Allah mümin kuluna o derece yaklaşacak ki ona filanca gün şu günahı işledin mi? Kıvırma payı yok. Allahuteala o kuluna Günahını itiraf ettirinceye kadar işlediği her türlü günah ile ilgili sorusunu soracak. Ve sonunda da kulun mahşer yerinde rezil etmeyip onun üzerine yardımını indirecek. Peki bunlar hangi kullar için biliyor musun kardeşim? Evet. Salih amelleri olan, hayır hasenatı olan ve bir de davaçı tebliğci ise onun amellerine ulaşmaya çalışıyorsun, ulaşamıyorsun. Başlıyorsun hasret etmeye. Bu kullar için değil. Bunu geçtik. Mümin kavramında olan kullar için. Adamın tam bir hatasını yakalıyor. Başkalarının onu deşifre etmeye, kötüleme. Ve Allah Resulü bir ki, kim bir müminin diyor Aybını diyor. Dünyada diyor deşifre edersen ortaya çıkarırsa mahşer günü Allah onu diyor, bütün insanlar için rezil eder diyor. Bakın bir kafataysa kim bir müminin aybını örterse, onun kusurunu gizlerse, Subhanallah. Mahşer günü Allah diyor, onun en çirkin günahlarından birini örter diyor ve set eder. Bakın arkadaşlar Zaman zaman dert içinde alıntılar yaptık. Ve şunu yakalamanız için Allah için. Rabbim yakalayanlardan etsin bizlere. Amin. Allah hatırlatıp bizlerin amellerine göre bize muamele ediyor. Allah mağbuddur. Hiç Allah'ın sıfatı kullarınkına benzer mi? Allah'ın ilmi sınırsızdır. Allah'ın kudreti sınırsızdır. Allah'ın hayat sahibi oluşu sınırsızdır. Allah ezeli ve ebedidir. Ama fani olan kulunun zannına göre muamele ediyor. Neden? Allah kulunu muhatap alıyor, önemsiyor. Kul Allah'ın muhatap alıp önemsemiyor. Allah yedi kat gökten kitap indirmiş. Peygamber indirmiş, peygamber, indirmiş, peygamber göndermiş. Kulun yemesini, içmesini özür diliyorum. Tuvaletteki oturuşunu önemsemiş. Kul tenezzül edip yaşamıyor. Bakın bir tanesini örnek verelim. Şu anda ayakta su içmek, ayakta belir etmek, prostat hastalığına yol açıyor. 20. asırdayız. 21. asrı ayak basıyoruz. Vaktili hastane dedik. Bir tanesini yanında refah Ameliyat olan da doktor. Ama... Dinle alakası olmayan bir doktor. Çünkü nişanlısı geldi girdi içeri vaziyet hiç dinle alakası olmayan birisinin vaziyetine benziyor. Neyse muhabbet uzadı. Adamın tabi uyku saati geldi. Adam baktım tam sünnete göre uyudu uzandı. Elini aynı şöyle yaptı, şunu yaptı, şu ayağını da şuraya çevirdi şöyle. Yani Peygamber sallamın gece yatay girişteki ve sabah doğru uzandı ben. Merak ettim sordum arkadaş. Çünkü dinler olmadı, çıktı ortaya, muhabbet bayağı kuyulaşmış. Arkadaş bu hareketi seni yapmaya iten, sevgilen sebep ne? Ben dedi, sağlıkçıyım dedi. Asistanım dedi zaten, burada da apansistan ameliyat oldu. Ama o okulda aldığımız eğitimde dedi, şu anda denizde boğulanlarda da şurasını açıyorlar, burayı böyle böyle yaptığın zaman şu nefes bolusunda rahatlıyor kardeşim. Daha rahat nefes alıyorsun. Bunu böyle yapınca nefes açılıyormuş. Bütün damarlar geçiyormuş Midenin en rahat yeri sağ tarafın uzanmamış. Şu hareket, bütün bunlar, vücuttaki bütün organları rahat uykudayken işlev yapabilmeye itiyormuş. Gece uykuda zaten sekizde 10 defa insan uykuda döner. Asla bir keftem Kur'an-ı keftemde Kur Cenab-ı Biz onları diyor sağa sola çeviriyoruz. Uykuda da çeviriyoruz kardeşler. Uykul ölüm kardeş. Niye? Asla bir keftem Allah'ta niye çeviriyormuş? Şimdi hep aynı damar üzerine yatırsan o damar ne olur? Kan dolaşımı? Yatalak olan insanları biliyoruz. Kan dolaşımı zayıflar. Gece on defa herkesi Allah'ta sağa sola çeviriyor kardeşler. <gülüyor> o adam hadisi bilmiyor aynı böyle buna benzer bir olay daha başımdaki tabi daha sonra ben o hadisi şerifi anlattım adamın gözleri tabii ki açıldı fal taşı gibi yapma ya hacı dedi. Ya. dedi hem de okuma yazma bilmeyen ümmi peygamber'e bu sözler gelmiş Cibril aleyhisselam tarafından yine bir tanesi geldi iş yerinde çalışıyoruz adam 50-60'a yakın adam çalıştırıyor adam için zaman çok kıymetli biraz işi gecikti Hacım dedi baktı dedi insan bana öyle bir zarar verdin ki oturduk çay içtik helalleştik ama bana öyle bir zarar verdin ki dedi yarım saat geciktim ya dedi şu yarım saat var ya dedi bak 40 tane eleman çalışıyor şu kadar fabrikada makineler var bunların hepsini dedi pat, ben orada dükkanda olmayacağı işlerin aksaması demek ya şu ticaret hayatında dedi 30-40 senelik ticaret hayatım var şunu öğrenmedi. zaman en kıymetli hazine dedi ya dedim bu adam da dindar değil adam hayat tecrübesinden bunu öğrenmiş ya dedim bunu bizim peygamberimiz söylüyor ya nasıl söylüyor hacı dedi İki şey vardır insan kıymetinde sağlık ve boş vakit vakit kardeşim vakit şu anda her şey vakitte kazanıyor bakın kardeşler Allah Resulü bunu hadislerle naklediyor. aklediyor bin sene önceden okuma yazılma bilmeyen şu andaki bilim ise vahya yeni yaklaşıyor saati gelince çıkıyor saati gelince o yüzden öyle bir mübarek bir kitap var ki elimizde kardeşler öyle bizim için kıymetli bir peygamber var ki önümüze bir kısa daha anlatayım sohbeti kapatayım inşallah vatandaşın bir tanesi çok yemek yiyormuş çok yemek yediği için de midesine ezgi ve sıkıntı veriyormuş. Bu gidiyor mide doktoruna. Mide doktoru diyor ki az az ve sık sık yiyeceğim. Önce bir muayene parası veriyor, ikinci gidince muayenenin yarı parasını veriyor, film parasını veriyor, rotgen parasını veriyor, kabarık. Dönüşte kendi kendine düşünüyor. İki tane hadis-i şerifi yaşamak için bu kadar param gitti. İki tane hadis-i şerif. Karışar. Sadece bunun üzeri fiyatı bu kadar ha. Yani bunun içindekiler var ya altın değerinde kardeşler. Hem dünyamız kurtulur. Hem bedenimiz kurtulur. Hem ahiretimiz kurtulur. ya kardeşler şeytan insanların damarında dolaşıyor. Okursa giremiyorlar kardeşler. Allah zalim değil. Hem şeytanı bize serbest bırakacak hem de onun kurtuluş yolunu söylemeyecek. Ben Rabbimi tenzih ederim kardeşler. Rabbim merhameti sonsuz. O kerimdir. Ama kardeşler ağlamayan çocuğa meme yok. Çocuk ağlıyor. Anne kalkıyor. Altını değiştiriyor. Çocuk ağlıyor. Anne kalkıyor, kulağı ağrıyorsa kulağını oğalıyor. Çocuk ağlıyor, anne kalkıyor, gazını çıkarıyor. Üstünü değiştiriyor, karnını doyuruyor. Kardeşler, o köpe çocuk gibi ağlamayı da beceremiyoruz? Çocuğun dili yok, eli yok, ayağı yok. Ama kardeşler, karnını doyurmayı beceriyor. Altını üstünü değiştirmeyi de beceriyor. Gazını gidermeyi de beceriyor, kulağını ağrımasını da beceremiyor. Kimden görüyor bu işi? Bir ağlama. Amel yani oradaki vasıta görsüne bir tek ağlamak. Kim bu işi yapıyor? Anne. Kareşer. Allah Resulü Aleyhisselam zamanında bir kadın tam çocuğa ateşe girecek böyle gidiyor ateşten çıkarıyor. Ağlıyor ağlıyor peygamberi geliyor. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Allah cehennemi yaratmış. Anne mi merhametli Allah mı diyor. Peygamberin bu defa gözüne yaş gelmeye başlıyor. Allah Resulü kuş anneyi gösteriyor. Şu kuş anne var ya Ki bizim evin balkonuna geçen geldi Bir güverci miydi neydi Böyle canlı canlı pencereden seyrettik İçiniz inşallah kaldırmazsan anlatacağım O anne gidiyor Rızkını alıyor geliyor geliyor Burada bunu yiyor çiğniyor çiğniyor ağzını açıyor O yavrular geliyor ağzından yiyorlar bunu. Kusuyor orada yiyorlar subhanallah Baktım böyle var ya O anne mi merhamet ediyor Allah Resulü Kuş annem mi yoksa Allah mı Kardeşler Allah o merhameti anneye vermezse o çocuğun çatını, çaputunu nasıl yıkar? Merhamet susuz olan Allah, annelerden daha merhametli. Bu kirpe çocuk ağlayarak anneyi gecenin yarısında uykusundan edip de ihtiyacını görüyorsa bize şah damarımızdan yakın Rabbimize, dir olan Rabbimize, mülacatımızı biz niye yapamıyoruz kardeşler? Niye? Allah diri. Allah bize şah damarımıza yakın. Allah bizden haberdar. Biz buna yakinen iman etmedik mi yoksa? O yüzden kardeşlerim kerpeçilik işini becerip bütün ihtiyaçlarını annesinden bir ağlama, şeyi bir ağlama sermayesi. Becerebiliyorsa Rabbim bize de becermemizi nasip etsin. Subhani kallam haba bihamdik eşhad valla ilahe illa ente estağfirke ve Rabbim zikirlere sarılmamızı nasip etsin. Bütün amellerim tetikleçsiz zikirlerde arkadaşlar İhmal etmeyelim. Bir gün, iki gün, on gün, yirmi gün, bir sene, iki sene hemen kenara bırakmayalım. Yanımızda tutalım, taşıyalım. Bu arabanın benzini kardeşler. Bu arabanın benzini, bu telefonun şarjı. Bu vücudun yemeği, suyu, giysisi, ihtiyacı. Bu gıda kardeşler. Bu nefes, bu hayat, bu ilik, bu kemik. Bu hayat, bu can. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, Peygamber de bütün insanlara, ayetler ne diyor allah Teala? Sizi size hayat verecek olan şeylere çağırdığında Allah'a ve eşliğine icabat edin. Vallahi bu hayat veren şeydir. Hem dünya kurtuluşu hem ahiret kurtuluşu. Peygamber'e düşen nasihat, size düşen icabet etmektir. Biz nasihat ettik, Rabbimiz size icabet etmeyi nasil etsin. <Gülüyor>